Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, ve süren bir radyo şenliği var. Evet Açık Radyo'nun 19. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Projesi özel yayınının 9. ve son günündeyiz bugün. Her gün ardı ardına destekler gelmeye devam ediyor. Biz de takip ediyoruz. Dinledikçe keyif alıyoruz bundan ve buradan biz tekrar bir çağrıda bulunalım. Açık Radyo'nun varlığını sürdürmesi, devamlılığını sağlamak adına dinleyicilerin desteğine ihtiyacı var. Bu yüzden Açık Radyo'nun web sitesine girerek destek ol butonuna tıklayarak istediğiniz bir programı destekleyebilirsiniz ya da sadece destekçi de olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet bu son düzlük o yüzden hız almak lazım. Evet. Şimdi ee, senin elindeki kitapla başlayacağız. Başlayalım. Yani. Ee, ne zamandır söz etmek istediğim bir kitap. Ee, yani 12 yaş ve üzeri diyebileceğim bir kitap. Hani bazen özellikle belirtmek gerekiyor belki. Ama e, duruma göre tabii kendiniz karar vermelisiniz yaş grubuna. Ee, mesela ben olsam Tayga'dan kaçınmazdım yani bu kitabı Hı -hı. gösterirken. Ee, kitap Fırtınalı Denizler adını taşıyor. Genç mültecilerin hikayeleri alt başlığına sahip. Meribet L. L. Terdail tarafından e, yazılmış, Eleanor Shakespeare tarafından da illüstrasyonları ve kitabın tasarımı yapılmış, Niran Elçi tarafından çevrilmiş, Çınar yayınları tarafından da Türkçe'ye kazandırılmış bir kitap bu. Yeni bir kitap değil, 2021 diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam e, öyle, 2021 olması lazım. Evet, Ocak 2021'e ait bir kitap bu. Ee, baya bir zaman bekletmişim yani hakkında Hı -hı. konuşmak için. Ama konu gündemden hiç düşmüyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu tür kitapları ne zaman anlatsak oluyor. Üzücü ama gerçek. Şimdi kitap e, Fırtınalı Denizler e, başlığını taşıyor çünkü deniz yolunu kullanarak e, göç etmiş, mülteci olmuş beş insanın, e, genç insanın hikayesinden bahsediyor. E, kitabın giriş bölümünde bu ee, yazar Merbet'in bir işte giriş yazısı var. Ben onun bir kısmını e, size okumak istiyorum. Eğer bu kitabı okuyorsanız ya da şu anda sizin gibi siz gibiden yani dinliyorsanız şu anda tıpkı benim gibi size de piyangoda büyük ikramiye çıkmış demektir. Devasa bir ikramiye çeki aldığınız ve bir anda milyoner olduğunuz türden bir piyango değil. Diğer türden gerçekten değerli olan bir piyango. Dünyanın görece huzurlu ve refah içinde bir yerinde doğduğunuz veya oraya göçtüğünüz anlamına gelen o gelişi güzel şans. Sizinle ilgili tüm diğer hayret verici şeyler arasında sizi oldukça sıra dışı kılan bir şey bu. Dünyada yaşayan 7 milyar insandan 65 milyonu bu kadar şanslı değil. Onlar savaş, zulüm veya doğal felaketler yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Yerini yurdunu kaybetmiş bu insanların 19 milyonu sağ salim evlerine dönme umudundan tamamen yoksun ve bir başka ülkeye sığınmaya çalışıyor. Bu mültecilerin yarısından fazlası çocuk ve ergen, pek çoğu öksüz veya tek başına yolculuk eden yalnız çocuklar. Ee, devam ediyor. Ee, tabii burada giriş yazısı ama ben bu kadarını okuyacağım. Bu kitabın yazıldığı tarihte yayınlandığı e, asıl tarih 2017. Dolayısıyla buradaki rakamlar da o zamanı Hı -hı. yansıtıyor ama e, olsa olsa artmıştır. Yani dolayısıyla evet. yukarı doğru düşünmek lazım rakamları. E Tabii mesela son Ukrayna krizi vesaire. Tabii. Ee, onları tümlü, da eklemek lazım. Yani ya. bir sürü şey var. Ee, şimdi kitap, çok güzel bir tasarım var bu arada kitabın. Tasarımı gerçekten e, görselleriyle beraber iyi. Bazı tarihçelerle, kronolojilerle başlıyor. Ee, i̇şte mesela e, 1670 Fransız protestanlar dini baskılardan kaçmak için Fransa'dan ayrıldı ve İngiltere'ye gitti. Evet. İşte Menno'cular Almanya ve İsviçre'deki dini baskılardan kaçmak için Pensilvanya'ya doğru denize çıktı. Ya da işte ekinleri, 1865, ekinleri zarar gören Norveçliler Kuzey Amerika'ya göç etmek zorunda kaldı. Şimdi bu baştaki tarihçe aslında bugün bildiğimizin tersine bir tarihçe. Hı hı. Bugün işte insanlar Fransa'ya, İsviçre'ye falan gitmeye hı hı. çalışıyor. Yani mülteci olmak demek aslında bir şekilde Avrupa'ya ulaşmak, Amerika'ya, Kanada'ya ulaşmak demek. Burada Avrupalıların e, yaptığı aslında göçler, mülteci olmalarından hı hı. bir nedenle mülteci olmalarından bahsediyor. Bu tersine bir şey ama bir yandan da şöyle bir durum var. Mesela Norveçler Kuzey Amerika'ya göç ediyorlar. Orada mülteci olup yeni bir hayat kurmak için, hı hı. yani mültecilik üzerinden yeni bir hayat kurmak için oraya göç ediyorlar ve bunun bedelini aslında kim ödüyor? Amerika yerlileri hı. ödüyor. Ee, bu da başka bir durum. Yani Etme bulma dünyasının tersinin ne var söylenebilir bilmiyorum ama öyle bir durum. Ee, bu da akıllarda tutulması gereken bir şey herhalde. Ee, başlangıç ya yani ilk e, söz ettiği kişi Ruth adında bir e, Breslau Almanya'dan bir Kız 1939 yılında onun günlüğünden alınmış. Hmm, ben güncel hikayelerden bahsedeceksiniz. Ruth soruyorum. bir tek 2. Dünya Savaşı hmm. öncesine ait. Onun dışında yakınlaşıyor giderek hmm. bize. Ee, Ruth, e, işte St. Louis gemisiyle 2 işte, sene boyunca Almanya'dan çıkmaya çalışmışlar. Nihayet Küba'nın Havana şehrine giden bir gemiye binme fırsatı bulmuşlar. Hitler iktidarda artık. İşte gemi hareket ediyor hani biraz sonra havuzda yüzecek filan hani Hı -hı. kurtulma şeysinin üzerinde hani lüks bir gemide de bir yandan. E, fakat Küba kabul etmiyor mültecileri. Hı -hı. Yani o kadar da kolay olmuyor girmeleri e, bir başka ülkeye. Küba mültecileri kabul etmiyor. E, şimdi burada tabii hani bir sürü şey anlatıyor birkaç sayfa boyunca. Şöyle bir alıntı var mesela. Kıyıda çünkü bekliyorlar saatlerce. İşte gemi tekrar hareket ediyor. Geri mi döneceğiz? Avrupa'ya mı döneceğiz? Amanın falan. Hani i̇nsanlar paniğe kapılıyor. İşte Miami'yi görüyorlar. Palmiye ağaçları falan. Ve o bölümde mesela şöyle bir şey diyor. İnsanlar denize atlamak istiyor. İki saat yüzebilirlerse kıyıya ulaşabilirler. Almanya'ya geri dönmektense boğulmayı tercih ediyorlar. Geri dönersek bizi toplama kamplarına götürecekler. Geri dönmek ölüm fermanı demek. Amerika'ya gitmekle çok da ilgilenmiyorum. Ben hayatta kalmak istiyorum. Sonuçta gemi e, Avrupa'ya dönüyor. Çünkü e, yani sadece Küba değil, e, ne bileyim işte başka ülkeler de e, kabul etmiyor e, bu mültecileri. Peki ee, ruta ne oldu diye soracaktım var. ki öyle bir başlık ee, Öyle bir bölüm görüyorum. de var. Şimdi bu gemi e, Avrupa'ya döndükten sonra 28'i bu arada Küba'ya giriş izni alabilmiş. Hı hı. Kalanlar Avrupa'ya dönmüş. Biri işte yolda doğal sebeplerden ölmüş. Biri intihar girişiminde bulunmuş. 288'i Büyük Britanya, 224'ü Fransa, 214'ü Belçika, 181'i Hollanda tarafından sığınma hakkı vermiş. 254'ü Avrupa'ya döndükten sonra soykırımda ölmüş. Hı. E, Ruth daha sonra işte mesela bu Gemik, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Panama bunların hiçbirisi kabul etmiyor. Almanya'daki kristal Naht denilen e, olaydan evet. sonra. Bu arada tabi e, Yahudileri istemeyenler dünyanın her yerinde bu dönemde yani bu Hı. hani Amerika'da kurtarıcılar yok sadece yani. E, her neyse sonunda e, işte e, Rut e, ve ailesi işte bir şekilde Londra'ya gönderiliyorlar. Sonra oradan Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeyi başarıyorlar. New York'ta işte iş buluyorlar. Amerikan ordusu ve donanması için eldiven üretiyorlar mesela işte bir fabrikada. Hı hı. Sonra işte üniversiteye gidiyor. ofislerde çalışıyor filan. Sonra devam ediyor tabii. İşte bir Fu var. Fu hayatta kalma mücadelesi başlığıyla. 14 yaşında. Saigon, Vietnam. 1979. Hmm. Ee, Kuzey Vietnam, Güney Vietnam'a girdikten sonra e, Amerika'da çekilmiş falan. E, annesi biriktirdiği bütün parayla onu insan kaçakçılarına teslim ediyor. Çok zorlu bir e, yolculuktan sonra e, hani o işte teknelerde günlerce sıkış tıkış teknelerde hep bildik hikayeler bunlar. Yani RUT e, yolculuğu bakımından en şanslı örnek bu arada evet. söz edebileceğimiz. E, bu, tabii gelince... korsanlar 19 kere korsanlar e, teknelerine geliyor. Neleri var neleri yoksa son damlasına kadar sularını falan alıyor bu insanların. Ve e, sonra işte bir şekilde oradan oraya oradan oraya 425 kişiyle aynı teknede yolculuk etmiş mesela yani. 14 gün denizde geçirmiş 17 defaymış korsan saldırısı düzeltiyorum. Sonra mülteci kampları vesaire, fu gidiyor işte en sonunda Amerika'ya ulaşıyor. Orada bir kuzeninin yanına gönderiyorlar. Kendi minnettarlığını göstermek için Amerikan ordusuna katılıyor. Avukat oluyor, savunmak avukat oluyor uh -huh. bir yandan. Mültecilerle ilgili çalışmalar yapıyor, vesaire. Bayağı büyük bir zorluklardan sonra. Bu arada işte bazı kısa Şeyler mesela korsan. Denizde insanlara saldıran, onları soyan ve başka korkunç suçlar işleyen kişiler. Korsanlık suçtur. Böyle kısa metin Kıtır, tutuları da var. gerçekten çok güzel. Çok güzel. Yani yani yani çok çok güzel. Çok çarpıcı evet. sayfalar hazırlanmış. Evet. Sonra Fırtınalı Denizler Jose. 13 yaşında. Sainte-Spiritus, Cuba. 1980 yılındayız. Amerika'ya e, gitmeye çalışıyorlar. E, i̇şte burada... Bir sayfada Fidel'i görüyoruz. Damarlarında devrimci kan dolaşmayan, devrim fikrine uyum sağlayabilecek bir zihne sahip olmayan kimse istemiyoruz. Onlara ihtiyacımız yok, diyor Fidel. Karşısında Jimmy Carter var, Amerika Başkanı. Bizim ülkemiz bir mülteciler ülkesi. Komünistlerin hakimiyetinden ve Fidel Castro ile hükümetinin sebep olduğu ekonomik yoksunluklardan kaçıp özgürlük arayan mültecilere kalplerimizi ve kollarımızı açmaya devam edeceğiz, diyor. Bu arada e zencilerle ilgili durum, Amerikan yerleri falan... Jimmy Carter. Neyse ondan sonra yani işte bir de kitapta şöyle bir şey var sanki komünist ülkeler diğer ülkelerden daha kötüymüş gibi bir izlenim. Hafif bir hmm. ton var. Hani bir devlet bir devletten niye daha iyi olsun onu anlamıyorum ama hani öyle bir izlenim var. Hmm. Ee, sonra işte bu Mariel tekne göçü denilen bir şey. Sonra işte Jose'de, Jose'e ne olduğunu da öğreniyoruz. Sonra Neciba Afganistan'dan ee, Avustralya'ya kaçıyor. Hı hı. Ta Avustralya'ya kadar Kaç kaçıyor. Bu iki bin yılındayız. Evet, yılı. ee, ve e, yani çok, e, bak fırtına sırasında yine teknedeler. Fırtına sırasında teknede delik açıldı. Hızla su alıyoruz. Avustralya donanmasına ait bir gemideki denizciler Avustralya'ya gitmememiz koşuluyla hasarı hasarı onaracaklarını söylediler. Yani onu görüp. Denizin ortasındalar ve Avustralya'ya... Öyle bir koşulamış Evet, Oysa hoş. Uluslararası Denizcilik Kanunu'na göre burada yazıyor kitabın hemen sağ Aha. tarafında. Kaptanlar ve mürettebatları tehlike içindeki deniz taşıtlarına yardım etmekle sorumlular. Ve uluslararası hukuka, hukuka göre bir mülteci hayatının veya özgürlüğünü tehlikede olduğu bir ülkeye geri dönmeye zorlanamaz. Evet. Sonuçta Neciba ve işte yanındakiler Avustralya'ya ulaşıyor. Oradan işte Tazmanya'ya gönderiliyorlar, geri Sidney'e geliyorlar falan bir sürü maceralar ama... Onlar da başarıyor, ee, sonuçta mültecilik haklarını e, alıyorlar ve o da e, yeni bir hayat kuruyor. En son 2006 e, yaşın, yılındayız. E, bu sefer Muhammed 13 yaşında, map Fil dişi sahili, 2006 yılı, uh -huh. e, işte bombalamalar vesaire en sonunda. Kimsesiz kalıyor. Abisi de kaçmış gitmiş. O da bir şekilde e, tüm parasını kaçakçılara vererek e, Fildişi sahilinden Gine'ye, oradan Mali'ye, Cezayir'den Libya'ya, Libya'dan e, Malta'ya, Malta'dan Sicilya'ya, Sicilya'dan İtalya'ya geçmeyi başarıyor. E, korkunç bir tekne yolculuğuyla ve e, sonunda o da e, işte başarıyor bir şekilde. Şimdi fotoğrafçı ve e, bir yandan işte bir otelde çalışıyormuş yani buradaki bilgilere hı hı. göre o da başarıyor yani bu işler e, buradaki hep, bütün mülteciler e, gerçek kişiler gerçek kişilerle konuşularak yapılmış hı hı. ya da gerçek belgelere dayanarak Ruth'un root, e, root örneğinde hı. olduğu gibi bir çalışma bu. Gerçek konuşmalar üzerinden yani anlatılar. Şimdi bunu, bundan bahsedince tabii bu göç edilen ülkeler, mülteci olmak için gidilen ülkeler, bu insanlar niye mülteci olmak zorunda kalıyor filan diye düşününce benim aklıma hemen Galeano kitapları geliyor. Aynalar neredeyse evrensel bir tarihi okuyunca mülteci olanların mesela fil dişi sahillerindeki insanlar niye mülteci oldu? Haiti'dekiler niye böyle bir hayat yaşıyor filan diye düşününce gittikleri yani mülteci olmamıza neden olan ülkelere gidiyormuşuz gibi bir hı hı. Durum çıkıyor. Bu kitapta gayet net ve açık Hı -hı. görülüyor. Ama benim aklıma bir başka kitabı daha getirdi. Evet. Asıl e, bir de bundan bahsetmek istiyorum. Hatta daha önce e, Konu Etsek Radyo'da diye konuştuğumuz, konuştuğumuz bir seriydi bir bu. Konuştuğumuz bir seri evet. Belki ayrıca İyi, anlatırız. Benk geldi. Fabian Tulme, Hakimin Yolculuğu. E, üç ciltten oluşuyor bu kitap. Desen yayınları tarafından e, bu kitap çıktı. Ee, desen yayınları yayın, e, yayınladı. Damla Kellecioğlu'nun Türkçesiyle çizgi roman Suriye'den Türkiye'ye başlayan macera 3 cilt boyunca Fransa'daki hakimin Fransız, Fransa'daki işte ailesiyle beraber yaşadığı ortamda yapılan birebir röportajlarla anlatılan bir hikaye çizgi öykü olarak Fabienne Toulme tarafından yazıldı. Ee, Mesela burada ya, e, işte Macaristan kapılarını açtı Suriye'den gelenlere falan giriş bölümünde diyor mu? Mesela Macaristan'da başlarına neler gelmiş bu insanların? Ha. Macaristan nasıl bir kapı açmış onlara? Ne kadar korkunç bir kapı açmış? Mesela onu da hakimin yolculuğundan okuyabiliyorsunuz iki yüzlük her yerde. Eee evet. Fırtınalı Denizler adlı kitaptan söz ettik. Genç mültecilerin hikayeleri Merbet Lederdale tarafından yazılmış. Ele Eleanor Shakespeare tarafından tasarlanmış illüstrasyonları yapılmış bir kitap bu. Niran Elçin'in Türkçesiyle Çınar tarafından, Çınar yayınları tarafından yayınlanmış bir kitaptı. Ee, her zaman karşılaştırmalı ve eleştirel okuma iyidir bu kitapta. Bunlardan bir tanesi bir yanda. Evet. Madem e, radyo şenliği evet. radyo günleri kutlanıyor o zaman biz de Dedik ki Queen'den Radio Gaga'yı çalalım. Hadi bakalım. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet elimde bir resimli kitap var. Ee, yakın zamanda çıktı. Ocak ayında çıktı bu kitap. Ee, ben de bir süredir okumayı, okumak için bekliyordum ama açıp içine bakmamışım. Nedense okunacakların arasında duruyordu. Nasıl fark etmemişim ve nasıl kaçırmışım diye çok üzüldüm. Neyse ki üzerinden çok vakit geçmemiş. E, kitabın adı Güneş Ağacı. Kitabın kahramanı ise Gustav Klimt'in bir büyük boy e, resmi, bir duvar panosu aslında. E, kitabı Heinz Yenich yazmış. Resimleri de İranlı sanatçı Zahar Bardai'ye ait. Ya, Heinz Yenich gerçekten çok sevdiğimiz bir yazar evet, bu Evet Heinz Yenich'ten çok söz ettik. Kitabın Türkçesi olacağı geri dönmeze ait en başında kitabın Sahar Barday'ın bir ön sözü var. Diyor ki, kurgusal yanı kurgu dışı yanına ağır basan sanat tarihi temalı hikayeler resimleme 2012 yılında İstanbul'da evrensel basım yayının sipariş ettiği 11 eserle başladım. Bu kapsamlı projeye giriştiğimde büyük ama aynı zamanda cezbedici bir zorlukla karşı karşıya kaldım. Kendi sanatsal bakış açımı, illüstrasyonların vasıtasıyla farklı ve yaratıcı bir şekilde sanat tarihinin büyük ustalarının çizimleriyle nasıl yan yana getirebilirdim? Resimlemem gereken içerikler kurgu ve kurgu dışı yanlara sahip olup hem eğitsel hem de yaratıcılığı teşvik etme gibi bir amaca sahiptiler. Ve işte bir Rayli, Juan Miro Diego Velázquez, Vincent Van Gogh ve başka bir sürü sanatçıyı çocuklara bir şekilde, yenilikçi bir biçimde tanıştırmak gibi bir görevi varmış bu projenin. E, ve sonunda e, Gustav Klimt'te karar kılmış. E, daha sonra Heinz Janich de bu projeye dahil olmuş ve Gustav Klimt'in Stoklet Frizi adı verilen e, ama hayat ağacı olarak bilinen resmini bu kitaba konu etmişler. Yani bir resmi resimli bir kitaba aktarmak ve onu yeni baştan anlatmak ama bunu illüstrasyonlarla yapmak gerçekten zor bir iş. Bir de hani çok ünlü bir ressamın resmini alıp kullanıyorsan bunu e, hikayeleştirmek e, onu hakkıyla verebilmek gerçekten zor bir iş ve bence bu çok güzel başarılmış. E, ben Hayat Ağacı'nın Hayat Ağacı resmini çok büyük bir friz olduğu için parça parça hı hı. hazırlanmış. Onun e, bir bölümünü biliyordum. Açıkçası hı hı. resmin tamamını e, friz halinde bilmiyordum. E, resmin bir de şöyle bir öyküsü var. E, Gustav Klimt'e e, bu bir sipariş is, iş. E, Brüksel'de mimar Josef Hoffman tarafından e, bir ev siparişi hı hı. veriliyor. O, o Brüksel'de yaşayan e, zengin bir Sanatsever kendisine bir ev tasarlamasını istiyor ve e, Jugendstil hı hı. denilen Avustralya'da Arnava akımının Avusturya'daki hı hı. E, temsilcisi olan bir mimar bu. E, ve bu evi yapıyor. Bugün dünya mirası listesinde yer alan bir yapı bu. Bu evin e, yemek salonunda da karşılıklı iki duvara hı hı. E, Gustav Klimt'in mozaik panosu. Altın yaldız, mermer, değer, yarı evet. değerli taşlar vesaire kullanılarak çok büyük bir pano yapmış. Bu kitap da o panonun e, hikayesini anlatıyor. Panonun ortasında bir ağaç var. E, ağacın yanında bir kadın. Onun yanında e, iki sevgili var. Karşı tarafta bir bekçi var. Evet. Ve bunlar Odanın diğer tarafında tamamlayıcı resimler de bu evet. e, bütüne dahil. E, ve kitap ağacın Üstünde kuşlar, kelebekler, Hı -hı. çeşitli canlılar da var. Hansi buradaki küçücük bir kelebek ayrıntısından yola çıkarak mavi bir kelebeği alıp hikayenin kahramanı yapmış Hı -hı. ve ressamla konuşuyor. Ressam penceresini açıp işte onu içeri davet ediyor. Resmin bitmek üzere istediğin zaman girip bakabilirsin diye. Ve kelebek içeri girerek burada e, bu noktada e, Sahar Barday'nın İllüstrasyonlarını, baskı, kolaj, yani çok karışık teknikle hazırladığı çok güzel bir küslükle e, katkısını görüyoruz. E, kelebeğin ağzından e, resmin hikayesini dinliyoruz. Resimdeki figürleri, ressamın kelebeğe neler anlattığını kelebek bize aktarıyor ve çok tatlı e, masalsı. Bir yandan da sohbet gibi. Hmm. E, yani Gustav Klimt'in yaptığı işi sanki onun ağzından dinliyormuşuz gibi kelebek bize aktarıyor ve sonuçta bu kitabı okuyan çocuklar hem e, ünlü bir ressamın yani Avusturya'nın en ünlü sanatçısı yani e, ulusal Hı -hı. değeri kabul edilip birçok bir şekilde Avusturya'nın simgesi olmuş birisinin e, üslubunu tanıyorlar. E, bir yandan onunla başka bir sanat tarzının iç içe geçtiği işte oyunlu bir e, tasarım görüyorlar. Yani gözleri Bayram ediyor diyeceğim. Tabii yani, yani Resmin gerçekten. de hiç normalde belki bakıp da görmeyeceğin türden ayrıntılarını görüyorsun. Evet böyle yani resmin e, burada özel olarak açılan, frizi tamamen gösteren. Hep resim diyoruz da bu mozaik pano yani. Evet. Klimt'in e, eserini burada Hı -hı. açılmış, açılan bir sayfayla bütün olarak da görebiliyoruz. Ne kadar ayrıntılı olduğunu bütününe baktığımızda zaten anlıyoruz ama kitabın içinde bütün o ayrıntılara Bizi büyüteçle baktırıyor ve e, göremeyeceğimiz bir sürü şeyi bu sayede görür hale geliyoruz. O nedenle e, hem sanat tarihinden bir ismi çocuklara tanıtmak, hem bir üslup tanıtmak, hem de e, güzel bir masal okumak için Hı -hı. ideal, güzel bir çalışma ortaya çıkmış. Ben çok keyif aldım bu kitaptan. E, umarım e, alıp okuyanlar da aynı zevkiye tadarlar. Kitabın adını bir daha söyler misin? Tabii ki. Güneş Ağacı Heinz Yenich tarafından yazılıp Sahar Barday tarafından resimlenmiş ve Olcay Geri Dönmez'in Türkçesiyle Ginko Çocuk'tan çıktı. Gustav Klimt'in Hayat Ağacı adlı duvar frizmden yola çıkılarak yazı, yazılıp resimlenmiş bir resimli çocuk kitabı. Çok da güzel bir resimli çocuk kitabıymış. Ee, şimdi e, sürüyor radyo şenliği bugün son günü. Dolayısıyla... Eğer destek vermek niyetindeyseniz hadi verin. Eğer değilseniz bir daha düşünün, sonra hadi destek verin. Evet bir dolap kitap bittikten sonra özel yayın bugün son gün özel yayına açık radyoya desteklerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın Bir dolap kitap. Her Yaş için Çocuk Kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki. Kitap dostu Sezin Okulu sundu.